Yıl 622. Yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resul'ün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır. Hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için. İnen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah. La İlahe illallah Bu kolay bir söz değildir Bu sadece bir söz değildir İşkence kıskacında yükselen sesler Günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habablar durmadan kırbaçlandı Fakat bir dava vardı, zorbaların bilemediği. Müminlerin uğruna can verdiği bir dava vardı. Her şeyden önce, her şeyden önde. Onun için, onun yolunda ne varsa arkada kalıyordu. Arkada kalıyordu sokaklarında çocukluk anılarını saklayan şehir. Arkada kalıyordu serin gölgelerde hurma sunan bahçeler. Anne, baba, evlat, akraba, kutsal çağrıya uymayan... Ne kadar şey varsa arkada kalıyordu, yürüyordu hicreterleri, imanla, sabırla, tevekkülle, aralarında o, O ki iki cihan güneşi, yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir, Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen Ensar'a. Ensar muhacir bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler veda tepesiyle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler. Müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper. Kaşlar çatık. Gözler veda tepesinde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses. Geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık arkadaşı yanında göründüler. Veda tepesi onurun doruğunda. Çocuklar, kadınlar, genç ve ihtiyarlar bekleme sıkıntısının sevince dönüşüyle bir anda oluşan ezgi üstüne yine aynı anda dizilen misraları döktüler. Veda dağından üzerimize dolunay doğdu. Allah'a çağıran bir davetçimiz olduğu için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyası yendik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana. Söyleyin sizler ehli İslam'a zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen, ey esenlik yıldızı, senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor. Allah'ım, Arabı ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harim-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatü selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de harem-i şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine. Ya Rabbi bağışla ümmetimi, bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından. Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar, ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın Efendisi.